Meal çalışmanızda Allah'ın yüzü sıfatını tevil etmiş, ehli sünnet mezhebinin dışına çıkmışsınız diyenlere ne söylemek istersiniz? Yüce Allah'ın isim ve sıfatları tevkifidir. Yani naslarda Allah için sabit olan sıfatları kabul eder, Rabbimiz için ispat ederiz. Bununla birlikte onun sıfatlarının tüm kemal sıfatlara sahip ve tüm eksikliklerden münezzeh olduğunu söyler, Zatını ve sıfatlarını hiçbir şeye benzetmeyiz. Buna binaen Yüce Allah, veç, yüz kelimesini zatı için ispat ettiği için biz de ispat eder, onun kendi şanına yakışır yüzü vardır, deriz. Örnek olarak şu ayetin mealine bakabiliriz. Doğu da, batı da Allah'ındır. Ne tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah, İhsanı ve lütfu bütün varlığı kuşatacak kadar geniş olan vasi ve her şeyi bilen alimdir. Bakara Suresi 115. Bununla beraber bir sıfatı Allah'a ispat ettikten sonra O'nun farklı tecellilerini zikretmek tevil değildir. Zira tevil, gerektirici bir delil olmaksızın, lafsın zahirine asla uygun olmayacak şekilde açıklamaktır. Örneğin biri, yüz bir organdır. Allah, organdan münezzehtir. Bu sebeple ayetlerde geçen yüz Allah'ın sıfatı değildir. Kasıt şu veya budur dediğinde fası tevile düşmüş ve bir sıfatı inkar etmiş olur. Ancak biri, yüz yüce Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır der ve sonra onun tecellilerinden haber verirse bu tevil değil açıklamadır. Mühim olan yapılan açıklamanın Kur'an, sünnet, selef Dilde bir karşılığının olması ve Yüce Allah'ın Zatı için ispat ettiği bir sıfatı inkara sebep olmamasıdır. Rahmet sıfatı üzerinden konuyu açıklayayım. Biri dese ki, rahmet acıma duygusudur. Acımaksa bir zaftır. Yüce Allah zaafa eksikliğe delalet eden sıfatlardan münezzehtir. Rahmetten kasıt, onun kullarına ikramda bulunması, günahlarını affedip salih amelleri çoğaltmasıdır. Bu, fasit bir tevil, ...ve bir sıfatın inkarıdır. Bir başkası dese ki, Rahmet, Yüce Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Onun kullarına merhameti, günahlarını çokça bağışlaması, salih amellerine fazlasıyla karşılık vermesi, onları sevip korumasıdır. Bu, Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ona dua etmektir, kulluktur. Onun isim ve sıfatlarının farklı tecellilerini açıklamaktır. Zannediyorum, Sıfatı tevil ederek inkar etmekle, sıfatı kabul ederek açıklamak arasındaki fark anlaşılmıştır. Buradan veç, yüz sıfatına gelecek olursak şunu söyleyebilirim. Ehli sünnet âlimleri, veç sıfatının Allah'a ait olduğunu kabul etmiş ve ona bir sıfat olarak iman etmişlerdir. Bununla birlikte veç kelimesine farklı siyaklarda farklı anlamlar vermişlerdir. Bu, onların bir yerde veç'i sıfat olarak kabul edip, başka bir yerde tevil etmelerinden değildir. Bu, vecihi bir sıfat olarak kabul ettikten sonra, farklı bağlamlarda onun farklı tecellilerini açıklamalarındandır. Bunu biri muhaddis, diğeri hem muhaddis hem de müfessir olan iki alimden örnek vererek açıklayacağım. İmam Buhari Rahimullah, sahihini tevhid meselelerini ele aldığı Kitabut Tevhid bölümüyle sonlandırmıştır. İkinci babtan itibaren Yüce Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ele alır. Yüz veş sıfatını da on altıncı ele almıştır. Der ki İmam Buhari, Allah'ın, Allah'ın yüzü hariç her şey yok olacaktır sözü hakkındaki bab. De ki, O, size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizleri farklı ve zıt düşüncelere sahip gruplara bölüp ''Bir kısmınıza diğer bir kısmınızın baskı ve sıkıntısını tattırmaya kadirdir.'' Ayeti indiğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Senin yüzünle sığınırım.'' dedi. ''Ayaklarınızın altından azap göndermeye kadirdir.'' deyince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Senin yüzünle sığınırım.'' dedi. ''Sizi gruplara bölmeye kadirdir.'' dediğinde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu, önceki ikisinden daha kolaydır.'' Buyurdu. Buhari Görüldüğü gibi İmam Buhari, burada veçi, yüzü bir sıfat olarak ispat etmiş, hem konu bütünlüğü, hem bab ismi, hem de zikrettiği hadiste inancını ortaya koymuştur. Aynı İmam Buhari, Sahih'in tefsir bölümünde Kasas suresine ayırdığı 28. babta şöyle demiştir. Allah'ın yüzü hariç her şey yok olacaktır. Yani Allah'ın mülkü hariç her şey yok olacaktır. Denilir ki Allah'ın yüzü umularak yapılanlar hariç her şey yok olacaktır. Şimdi soralım. Aynı İmam Buhari Rahimullah aynı kitap içinde aynı ayeti açıklıyor. Bir yerde onu Allah'ın yüzü olarak bir sıfat kabul ediyor, başka bir yerde onu Allah'ın mülkü veya Allah'ın yüzü umularak yapılan bir amel olarak açıklıyor. Acaba Buhari bir yerde sıfatı ispat edip başka bir yerde tevil mi ediyor? ya da sıfatları tevil etmesine rağmen bu kitap asırlardır ehli Sünnet tarafından dinin ikinci kaynağı olarak mı kabul ediliyor? Şayet sıfatlar konusunda ilk neslin tutumu hadis imamları ve sünnet kitapları tarafından bugüne ulaşmışsa acaba Buhari Rahimullah bu nakilleri kimden yapmış olabilir? Rivayet tefsirleri incelendiğinde bu nakilleri ilk dönem Selef müfessirlerinden yaptıkları görülecektir. Hem muhaddis hem de müfessir olan i̇bn Kesir Rahimoğull'a, Rahman suresinin 26 ve 27. ayetini şöyle açıklıyor. Allah, tüm yer ehlinin ve aynı şekilde göklerin ehlinin gideceğini ve topluca öleceğini haber veriyor. Onun kerim veçhi, yüzü dışında tek bir kişi dahi kalmayacak. Görüldüğü gibi i̇bn Kesir Rahimoğull'a, Yüce Allah'ın veçh yüz sıfatını ispat ediyor. Aynı i̇bn Kesir Rahimoğull'a, Kasas suresinin 88. ayetini açıklarken ise şöyle diyor. Rahman suresinin 27. ayetinde Allah yüz sıfatıyla zatını ifade etti. Buradaki, Allah'ın yüzü hariç her şey yok olacaktır ayeti de onun gibidir. Yani, onun zatı dışında her şey yok olacaktır demektir. Mücahit ve Sevri de şöyle der. Allah'ın yüzü umularak yapılan ameller yok olmayacaktır. Yine i̇bn Kesir Rahimullah, Bakara Suresi'nin 115. ayetinde Allah'ın yüzü ifadesi için İbn Abbas radıyallahu an'dan Allah'ın kıblesi mücahitten nerede olsanız yöneleceğiniz bir kıbleniz vardır şeklinde tefsirler aktarır. Rum Suresi'nin 38. ayetinde Allah'ın yüzünü umarak amel yapmayı şöyle açıklar: Kıyamet gününde onun yüzüne bakmayı umarak. İnsan Suresi'nin 9. ayetinde Allah'ın yüzü için ihtiyaç sahiplerini doyurmayı şöyle açıklar. Allah'ın rızasını ve sevabını umarak. Leyl suresinin 20. ayetinde yüce Rabbimizin yüzünü umarak iyilik yapmayı şöyle açıklar. Onu görmeyi umarak. Peki bu rivayetleri nasıl anlamalıyız? İbn Kesir Rahimo'lla ve kendilerinden aktarımda bulunduğu ilk dönem müfessirleri Allah'ın yüzü ifadesini bir yerde sıfat olarak kabul edip başka bir ayette tevil mi etmişlerdir. Yoksa onlar Tüm bu ayetlerde veçhi, yüzü Allah'ın bir sıfatı kabul edip, her bir ayette bağlamı gözeterek sıfatın farklı bir tecellisini mi açıklamışlardır? Bu açıklamalardan sonra sorunun sahibine şunu demek isterim. Yüce Allah, bilmiyorsanız zikir ehline sorun, buyuruyor. Alimler senedinde ihtilaf etse de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden cehalet hastalığının şifası soru sormaktır, hadisini naklediyor. Bilmeyen insan araştırmalı, okumalı, ilim ehline sormalıdır. Bilmeyen insan sormakla, öğrenmekle mükelleftir. Öğretmekle başkalarına nasihat etmekle değil. Evet, din nasihattir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak dini bilmeyen nasıl başkalarına nasihat edecektir? Ehli sünnetin ne olduğunu bilmeyen, tercüme edilmiş birkaç kitapla ehli sünnet olduğunu zanneden bir insan nasıl başkalarını teville bidatçılıkla suçlayacaktır. Allah'a hamdolsun, Türkiye'de birçok sünnet ehli ilim talebesi hoca kardeşimiz var. Türkçe kitaplarla din ortaya koyup, bir de vela akidesi belirlemeden önce, o hocalara gidip sorsanız daha iyi olmaz mı? Hem dininizi öğrenip nefsinize, hem de nasihat adı altında başkalarına zulmetmemiş olursunuz. Dahası, düşmanlarımızı tevhid davetine güldürmemiş olursunuz. İslam ahlakının en alt sınırı olan Başka müminlere zarar vermeme ilkesine riayet etmiş olursunuz. İslam düşmanlarının sizin kılıç kalkanlarınızdan emin olduğu gibi, Müslimleri de elinizden ve dilinizden emin kılmış olursunuz. Son olarak, sorunun tamamını yayınlamadım ki, eziyet ettiğin her bir tevhid ve sünnet cemaati mensubu, kıyamet günü hasmın olmasın, davacı olarak yakana yapışmasın. Güzide hakaretlerini, sen nasihat demeyi tercih etmişsin, Dergiyi kirletmemek için hasvettim. Onları da sahibiyle beraber Allah'a havale ettim. Sonra demeyesin, ayetleri tevil tahrif ettiği gibi sorumu da tahrif etmiş.''